Allahu biallahi min shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Aleem. Sallatu ve, ve ila ala cihas Sidi al-Awlin ve ila akhirin Wei la jami al-Imbiayi Hep beraber Ramazan nuxhablesini yapmaya çalışıyorduk. Rabbimizin indirdiği ayetleri Kur'an'a mukabele, karşılık vermeye çalışıyorduk hep beraber. Önce misa Suresinin 142. ayetinden devam edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel münafîkine yukhadi'un Allah ve huve münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar kendilerince oysaki onlar sadece kendi kendilerini kandırırlar kendi kendilerini kandırmış olurlar bir de Allah o münafıkların vasıflarını anlatıyor her zaman için mutlaka Allah'ın hükmü, emri geçerlidir. Ne zaman olursa olsun. Yani bu geçmişteki ümmetlere ya da Resulullah Efendimiz'in döneminde geçerlidir demek yanlıştır tabi. Kıyamete kadar Allah'ın hükmü böyle geçerlidir. وَاِذَا قَامُوا اِلَى سَلَاتِ قَامُوا كُسَارًا Onlar namaza kalttıkları zaman üşenerek namaz onlara ağır geliyor eğer kılmasa ayrı olur, başkaları laf söyler diye, öyle üşenerek namaza kalkarlar. Münafıklar namaza kalkıyor, niye? Çünkü insanların, onların namaz kıldığını görmeleri gerekir. Ben Müslümanım demiş, dolayısıyla o Müslümanlığını göstermek için gösteriş yapıyor. Yani insanlara gösteriş yapıyor. İnsanlara gösteriş yaparlar. وَلَا يَزْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا خَل۪يلًا Bununla beraber bir de Allah'ı çok az zikrederler. Allah'ı zikrediyorlarmış ama Allah'ı çok az zikrediyorlar. Münafıkların özellikleriidir bu. Biri tembelliğinden dolayı namaz kılmadıysa, namaza üşendiyse bu münafık sınıfına giriyor mu? Evet, giriyor. Ama İşi namaz kılmak için yanıyorsa, tutuşuyorsa, istiyorsa, ama kılamıyorsa elbette ki bu o gösteriş yapan da bir tutulmaz, bir değildir. Onu öyle yakar şey nedir? İmanidir. Bunun imanı var ama tembelliğinden dolayı kalamıyor. Bu ayrıydı yalnız. Ne yapması gerekir? O tembelliği üzerinden atması gerekir, silkelenmesi gerekir. Bu mübarek Ramazan ayında artık silkelenmek gerekir. Bir de Allah'ı kandırmaya çalışıyormuş. Allah'ı o kadar biliyor işte. Gösteriş yapıp imani olmadığı ve halde, işte ben namaz kılıyorum, herhalde ben cennete giderim diye düşünür. Bu, Allah'ı kandırmaya çalışmak olarak Allah beyan ediyor. Onlar sadece kendilerini kandırırlar. Çünkü Allah kulundan önce imanı istiyor. Bir de Allah'ı çok az zikrederler. Nerede az zikrediyor? Yani Allah Allah derken az mı zikrediyor? Hayır, öyle değil. Hayatını yaşarken önüne ne gelirse gelsin, Allah'ın hesabını yapmak yerine Allah'ı zikretmek yerine başka hesaplar yapıyor. Yani Allah'ı hayatının içine müdahale ettirmiyor. Allah'ın hesabını yapmıyor, Allah'ı çok az zikrediyor. O da gösteriş olsun diye arada bir ben de müminim, ben de müslümanım demek için, kendi kendini kandırmak için öyle arada bir Allah'a Allah'ı zikredip, Allah'a itaat ediyor. Allah bunlar münafıktır dedi. Yani, ya hep, ya hiç. Evet, Ayetler devam ediyor. Müzebzebine beyne zalik. La ila haula ve la ilahe ha'ulâ. İmanla küfür arasında böyle gider gelirler. İmanla küfür arasında böyle çekilgenin zıpladığı gibi bir o tarafa, bir bu tarafa zıplarlar. Onun için Allah onlara zıplayanlar dedi. Müzevzevin. Zıplayanlar. Ne o tarafa ait olurlar, ne kafir olurlar, ne de mümin olurlar. İkisi arasında böyle zıplayıp dururlar. Tereddüt içindedirler, emin değildirler. Niye tereddüt ediyor? İman etmemiş ondan. Çünkü iman emin olmak demektir. Kelime manası da öyledir. Emin olmak, emin olunan. Allah'ın bir ismi mü'mindir. Emin olunan. Yüzde yüz kul Rabbinden emin değilse emin, mü'min olan Rabbine iman etmemiştir. Dolayısıyla mü'min olmaz. Aynı zamanda mü'min kendisinden de emin olunandır. İnsanların kendisine güvendiği kimse demektir. Tabi bunun için bakacağız. Acaba müminler birbirine ne kadar güveniyor? Çek istiyor, senet istiyor. Onun üstüne olmaz, yetmez. Bir de ayrıca kefil istiyor. Niye? Güven da ondan. Halımız ortadadır yalnız. Bunu gizlemiyor. Zaten tövbe edip istiğfar ediyoruz. Halimizi beyan ediyoruz Rabbimize. Bu müzevzebin zıplayanlar ne o tarafa bağlanırlar ne de bu tarafa. وَمَنْ يُدْيُدُ اللّٰهِ felen تَجِدَ لَهُ Allah kimi delalete bırakırsa, kim delaleti tercih eder, Allah da onun delalette kalmasını onaylarsa, delaleti hak ettiği için, delaleti Bildiği halde daralığı tercih edince Allah da onun daralette kalmasını onaylar. Dolayısıyla artık ona asla yol bulamazsın. Çıkış yolu bulamazsın. O o daraletten kurtulmaz. Artık iman etmez demektir. Allah onun kalbini mühürledi demektir bu. Evet. Ayet devam ediyor. Ya yuhellezine amanu La tettahizur kafirine evliya, min dunilah, min dunil muameinin. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yani dostluğunuz müminlere olsun, müminlerle dost olun, müminlerle beraber olun. Yoksa siz Allah'a karşı apaçık bir suç işlemiş olursunuz. Allah'a bu yanlışımı bana karşı kullan demiş olursunuz. Münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır. Onlara asla kimse yardım edemez. Onlara asla yardımcı bulamazsın, buyurdu. Kafirleri dost edilmek de bizi münafık yapıyormuş. Bizi kafir yapıyormuş. Ayet devam ediyor. İle lezzine tabu ve eslahu <Sessizlik> ve ehtesimu billah ve ehlesu dinehum lillah feulâike me'al mü'minim ancak tevbe edip kendini ıslah edenler, düzeltenler müstesna. Allah yine kapıyı araladı, davet etti. Bununla beraber dini Allah'a has kılıp, bütünüyle tam olarak Allah'a iman edip, Allah'ın emrine teslim olup, Allah'a sarılanlar müstesna dedi. Allah'a sarılanlar. Allah'ın ipine değil, Allah'a sarılanlar. Nasıl sarılmak lazım? Elbette ki Allah'ın muhabbetine sarılması lazım. Allah'a teslim olarak Allah'ın muhabbetine sarılması lazım ki Allah'a sarılmış olsun. Dini Allah'a has kılmak bütünüyle din Allah'ındır, mülk Allah'ındır, hüküm Allah'ındır, emir Allah'ındır, hesap Allah'a aittir diyebilmektir. Böyle yapanlar, müstesna dediği <gülüyor> Onlar müminlerle beraberdir. Artık kafirleri dost edilmiyor, artık müminlerle beraber olmuşlardır. Ve sevfe yü'tillâhul Mü'minine ezren azima. Allah, mü'minlere azim bir ezir vaat etmiştir, verecek. Bunlar da mü'minlerle beraber oldukları için artık onlar da o mü'minlerden sayılırlar. Onlara da bu ikramı Allah yapacak. Ma yet'alullahu kum, in şekertum ve amentum. Kan اللّٰهُ شَاكِرًا عَل۪يمًا Eğer siz iman ederseniz, şükrederseniz, en büyük şükrü Allah'ın Guruna Rab oluşu için şükür olmalıdır. Allah ona peygamber gönderdiği için, vahiy gönderdiği için, yol gösterdiği için şükür olmalıdır. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size neden azap etsin? Allah sizi azap etmek için mi sizi yaratmış? Böyle bir şey olur mu? Ama imar etmez, nankörlük yaparsanız, küfrederseniz, siz kendi kendinize zulmetmiş, kendinizi Allah'ın azabına atmış olursunuz. Allah şakirdir dedi. Allah kuruna teşekkür edendir. Şükrün karşılığını verendir. Bununla beraber kuruna teşekkür edendir. Eğer Allah'ın Şakir ismi kulda tecelli etmezse, şükretmez. Nankörlük yapar. En büyük şükrü Rabbine yapmalıdır. Eğer şimdiye kadar bilmeden, anlamadan Rabbimizi aldatmaya kalkıştıksa, yanlış yaptığımız halde, gerçek manada iman etmediğimiz halde, imanımızda şirki, küfrü, nifakı karıştırdığımız halde ben müminim deyip Rabbimizi kandırmaya çalışıp kendi kendimizi kandırdısa, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amen. Namaza kaharken üşene üşene kalktıysa, namaz bize yük olduysa, namaz borçtur dediysek, namazı borç olarak anladıysa, gösteriş yaptıysak, insanları beni namaz kılsın diye gösteriş yaptıysa bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Eğer hayatımızın her anında Rabbimizi zikretmediysek, çok az zikrettiysek, Rabbimizin hesabını yapmadıysak hayatımızın her anında bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin eğer Allah'ın müzebzebin dediği, bir o tarafa, bir bu tarafa zıplayanlar dediği, o insanlar gibi biz de bir mümin gibi olduk, bir kafir gibi olduk, münafık gibi, müşrik gibi olduysak, böyle tavır gösterdiysek, her anda bir mümin gibi bir tavır sergileyemediysek, bir müslüman gibi bir tavır sergileyemediysek, Rabbim Allah'tır, ben Allah'a teslim olanlardanım Diyemediysek. Rabbimizin ayetleri okunduğunda işittik ve itaat ettik diyemedi isek, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Eğer bilmeden, farkında olmadan kafirleri dost edindiysek, müşrikleri, münafıkları dost edindiysek, onlar bizim velimizdir, dostumuzdur, arkadaşımızdır dediysek, herhangi bir sebepten dolayı bir mazeret üretip kafirleri dost edindiysek, bunun için af diliyor, mahuret diliyoruz Rabbimizden. Allah bizi delalette kalanlardan eylemesin. Amin onlara asla hidayet yolunu bulamasın, hidayete erdiremesin, dediği kullarından eylemesin. Mazeretimiz ne olursa olsun, kafirleri hiçbir zaman dost edilmeyeceğimizi Rabbimize arz ediyor, tevbe ediyoruz. Amin. Bizi mahfiret et ya Rabbi. Amin. Sen atursun ya Rabbi. Eğer şimdiye kadar böyle yanlışlar yaptıysa. Rabbimize döndük, tevbe ediyoruz. Nefsimizi, kendimizi islah edeceğimize, Rabbimize sarlayacağımıza, dini sadece ona halis kılacağımıza, ona ihlaslı kullar olacağımıza söz veriyoruz. Amin. Bize yardım et ya Rabbi. Buradan sonra müminlerle beraber olacağımıza söz veriyoruz. Amin. Bizi müminlerle beraber eyle ya Rabbi. Amin. Eğer şimdiye kadar gerçek manada imanı anlamadığımızdan dolayı iman edip Rabbimize şükredemediysek, bunun için Rabbimizden af diliyor, mahsuret diliyoruz. Bizi iman edenlerden eyle, bizi şükredenlerden eyle ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. ha Ma enzerne aleykel Kur'ane li teşgah illa eten limen yefsa Biz bu Kur'an'ı sana mesahakat çekersin diye indirmedik. Biz bu Kur'an'ı ancak Allah'tan haşyet duyanlara nasihat olsun diye, zikir olsun, hatırlatma olsun diye, öğüt olsun diye indirdik. Sonra Allah Hazreti Musa'yı anlatır. Mukaddes Vadi Tuva'da kendisine vahyettiğini anlatır. Benden başka ilah yok. Sadece bana Abdol beni zikretmek için namaz buyurdu. İnne saate atiye mutlaka o kıyamet saati dirleceğimiz Allah'ın huzurunda toplanacağımız gün mutlaka gelecektir. Eka du ufiha, kullu nesin bima Herkesin ne kazandığını görüp onunla mükafat veya cezalandırılacakları o günü. Neredeyse kendimden bile gizleyeceğim dedi. O kadar dehşetli bir gün ki o gün, o günü neredeyse kendimden bile gizleyeceğim. Herkesin amelinin, yaptığının karşılığını göreceği o günü, o anı, neredeyse kendimden bile gizleyeceğim. Fele yesudennake anha men la yu'minu bima wa tabb'a O hevasına tabi olmuş. O kıyametin geleceğine iman etmeyen, hayatı ona göre yaşamayan. O cehenneme yuvarlanacak olan kimse seni bundan alıkoymasın. Seni ahireti kazanmaktan, mümin olmaktan, Rabbini dinlemekten alıkoymasın. Allah bizi ayetlerini dinleyenlerden eylesin. Amin. Hevasına tabi olmuş olanlardan eylemesin. Amin. Cehenneme yuvarlanacak olanlardan eylemesin. Amin. Onlara arkadaş eylemesin. Amin neredeyse o günü, o ani kendimden bile gideceğim dediği o günde bizi mahcup eylemesin. Amin. Bizi kaybedenlerden eylemesin. Amin. Size geçmiş olan ümmetlerin haberlerini haber veriyoruz buyurdu. Size tarafımızdan bir zikir verdik. Kim ondan yüz çevirirse Muhakkak ki o kıyamet günü ağır bir yükün altına girmiştir. O cehenneme yuvarlanır. Orada ebedi olarak onlar kalacaklar. Kıyamet günü onlar için ne kötü bir gündür. O gün sıra öflenecek, o Allah'a karşı cürüm işlemiş, Allah'a karşı suç işlemiş olanları huzurumuzda toplayacağız rengi sararmış, morarmış halde onlar kendi aralarında gizli gizli konuşacaklar, görüşecekler. Evet, birbirine diyecekler ki, dünyada sadece on gün kaldınız. Dünyadaki hayatımız on gündü. Onların kendi aralarında konuştuklarını biz biliriz dedi. O gün onlara yol gösterecek, yardım edecek kimse olmayacak. O gün Rahman'ın heybetinden hiç kimse konuşamaz, sesleri kesilir. Soluk almaktan başka ses işitilmez o gün. Sadece nefes sesi işitilir. O gün hiç kimsenin şefaati fayda vermez. Ancak Rahman'ın izin verdiği ve onun konuşmasından razı olduğu kimse müstesna. Böyle bir günde Allah bizi mahcup eylemesin. Amin. Allah bizi Rahman'ın razı olduğu konuşmasına izin verdiği kullarının şefaatine nail eylesin. Amin. Allah bizi razı olduğu şefaat izni verdiği kullarından eylesin. Amin. Kim benim zikrimden ayetlerimden yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır kıyamet günü de onu kör olarak hasredersin. Kıyamet günü diyecek ki o, ben dünyadayken görüyordum ya Rabbi. Bugün beni neden böyle kör hasrettin? Kale kezalik etekke ayatuna ve ha ve kezalikel yevme tünsa ona denecek ki, sana ayetlerim geldi ama sen onu unuttun. Bugün böylece biz de seni unutacaksın. Unutulacaksın böylece sen de. Benim ayetlerimi ciddiye almadın, beni unuttun, ayetlerimi unuttun, ben de bugün seni unutacağım, denir ona. İşte biz böyle cezalandırırız. Ayetlerimizden bir çevireni, ayetlerimizi dinlemeyeni, unutanları böyle cezalandırırız. Kim kendini israf ederse, kendini harcayıp Rabbinin ayetlerine iman etmezse, muhakkak ki ona en şiddetli azap vardır. Hem de o azap, baki bir azap, ebedi bir azaptır azabül ahireti اَشَدُّ ve اَفْقَى Baki olarak o azap ona vardır, ebediyen. Allah bizi ayetlerine iman edenlerden eylesin. Amin. Ayetlerini unutanlardan eylemesin. Amin. Kıyamet günü kör olarak hasrettiği kullarından eylemesin. Amin. Kendini israf eden, kendini harcayan kullarından eylemesin. Amin o baki olan azaptan muhafaza eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kıyamet anını anlatıyor bu Bakara suresi. Elbette ki o gün mutlaka gelecek. İnsanları diriltip huzurumuzda toplayacağız buyuruyor. Yücelten de O'dur. indiren de O'dur. Bu her şey için geçerlidir. İnsanı yücelten de Allah'tır. Onu aşağıların aşağısına indiren de yine O'dur. Yani kul Allah ile beraber olursa yücelir, Rabbini dinlerse yücelir, yoksa en aşağıya iner. Evet, buyurur ki, o gün siz üç sınıf olacaksınız. Birincisi sağcılar, ikincisi solcular, üçüncüsü de hayırda yarışanlardır. O hayırda yarışanlar, onlar mukarrebul olanlardır. Allah'a en yakın olanlardır. Onlar naim cennetindedirler. Geçmiş ümmetlerden bir cemaattır bu. Biraz da sonraki gelenlerdendir. Önceki veliler Allah'a yakın olan mukarrebunlar daha çokmuş, birazı, bir kısmı birazı da sonra gelenlerdir. Bu ümmet içindeki velilerin azlığını gösterir. Sonra Allah onlara olan ikramını anlatıyor. Her türlü nimetten bahsediyor. Evet. Allah bizi hayırda yarışan o müsabaka yapan mukarreb bunlardan eylesin. Amin. Can boğaza geldiği vakit, siz o vakit o cani boğaza gelmiş olana bakar durursunuz, buyurdu. Biz o ölmek üzere olana sizden daha yakınız. Ama siz bunu göremezsiniz. Eğer siz ceza çekmeyecek olsaydınız, hadi ruhu geri çevirin bakalım, hadi o ölmesin. Ölmesine müsaade etmeyin bakalım. Ama eğer o ölmek üzere olan Allah'a yakın olanlardan biri ise artık ona, evet, naim cenneti, ona aklın almayacağı nimetler vardır. Ama eğer o ölmek üzere olan kitabını sağından aracak olan biri ise ona da cennetten selam vardır. eğer o ölmek üzere olan yoldan çıkmış, delalette biri ise, Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan, mükezzibinden biri ise ona da kaynar sudan ziyafet vardır ve onun gideceği yer cehennemdir. İşte oradaki kesin hakikat budur. Gerçek budur. Öyleyse bunu anladınızsa Tesbih bi ismi Rabbihi'l Azim. Azim olan Rabbinin ismini tesbih et. Subhanar Rabbi'l Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta Sin. Tilke ayatul Kur'ani ve Kitabin Mübin. Bunlar Kur'an'ın açıklayan, mübin olan Kur'an'ın ayetleridir. Müminler için bir müjde ve hidayettir. Kimdir o müminler? O müminler ki namazlarını ikame ederler. Namaz ile ayakta Allah'ın huzurunda dururlar. Zekatlarını verirler. Temizlenirler. Onlar ahirete kesin kez iman etmiş yakın sahibi olmuşlardır. Hayatlarını ahirete göre Yaşarlar. Ahireti görüyormuşçasına yaşarlar. İşte bunlar müminlerdir. Ve bu Allah'ın ayetleri onlar için müjde ve hidayet olur. Ama ahirete iman etmeyenler onların amelleri kendilerine süslü görünür. Onlar o arada bocalar dururlar. Ne gerçek manada iman eder, ahiret için gerekeni yaparlar, ne de ayrı dururlar. Amelleri ve kendilerine süslük görünür. İşte, bunlar için azabın en kötüsü vardır. Azabın en kötüsü bunlaradır. En çok pişman olacak olanlar da onlardır. Onlar ahirette Hüsran içindedir der. Bizi ahirette hüsrana uğrayanlardan eyleme Ya Rabbi. Ameli kendisine süslü görünenlerden eyleme Ya Rabbi. Allah'ın ayetini dinlemediği, anlamadığı halde hakta, hakikatte olduğunu zannedenlerden eyleme Ya Rabbi. Birbirini kandırıp, doğru yapıyoruz, güzel yapıyorsun, deyip birbirini kandıranlardan eyleme Ya Rabbi. Gerçek manada namazı ikame edenlerden eyle. Zekati verenlerden eyle. Ahirete karşı yakın sahibi olanlardan eyle. Ahireti önündeymiş gibi hayatını yaşayanlardan eyle Ya Rabbi. Ayetlerinin, vahyinin kendisine hidayet olduğu, kendisine müjde olduğu kullarından eyle Ya Rabbi. Sen Erhemen Rahimisin Ya Rabbi. Sonra Allah, Davul aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam'ı anlatır. Biz Süleyman'ı Davul'a miras kıldık. Süleyman dedi ki, Ey insanlar, Allah bize kuş dilini öğretti. Bize her şeyden ikram etti. Bu Allah'ın ikramıdır, ihsanıdır dedi. Sonra Süleyman, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil olan ordularını topladı. Hepsini toplayıp düzene koydu. Nihayet karınca vadisine varınca dişi bir karınca, kraliçe karınca ey karıncalar, yuvalarınıza girin dedi. Süleyman ve orduları sizi fark etmeden Anlamadan, görmeden ezmesin, çiğnemesin sizi, dedi. Süleyman, karıncanın bu sözünden dolayı tebessüm edip güldü. Dedi ki, Rabbim beni muvaffak kıl. Senin razı olacağın salih işler yapayım. Beni rahmetine, salih kullarının arasına kat, dedi. eğer şimdiye kadar karıncalara, hayvanlara bakıp onları böyle hiçbir şey bilmeyen akılsız varlık olarak anladıysa, bize böyle öğretildiyse bunun için Rabbimizden affiliyor, mahfret biliyoruz. Amin. Karınca hem Süleyman'i tanıyor hem Süleyman'ın kendilerini ezmeyeceğini de biliyor. Allah'ın peygamberi olduğunu da biliyor. Sizi ezmesin, içeri girin, diyor. Bizim de hayvanlara bakarken, nazar ederken, Hazreti Süleyman gibi nazar etmemizi bize ihsan eyle ya Rabbi. Sonra Süleyman kuşları teftiş etti. Dedi ki, hüt hüdy, hüt hüt kuşunu göremiyorum. Evet, nereye kayboldu? eğer izin almadan bu şekilde kaybolmuşsa, eğer büyüde açık bir mazeretini beyan etmezse, ona mutlaka azap ederim, cezalandırırım onu ya da onu keserim. Evet. Biraz bekledik, çok geçmeden höt, höt geldi. Kuş, küçücük kuş, höt, höt bu kadarlık bir kuştur. Dedi ki, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Hz. Süleyman'a söylüyor. Sana Sebe'den bir haber getirdim. Kuşun konuştuklarına dikkat etmemiz gerekir. Orada bir kadın gördüm ki, Sebe'nin melikesi, kraliçesiydi. O memleketi bir kadın idare ediyordu. Onun büyük bir taktiği vardı. Ona... Allah her türlü ikramı yapmış, her şeyden vermişti. Ama onlar Allah'ı bırakıp güneşe secde ediyorlardı. Şeytan amellerini onlara süslü göstermiş, kendilerini yoldan çıkarmış, onlar yoldan sapmışlardı. Öyle ki artık onlar hidayeti de bulamıyorlar. Kim söylüyor? Kuş söylüyor. Hidayeti söylüyor. Demek ki kuşu konuştursak bize her şeyi anlatacak. Devam ediyor kuş. Ela yesyudu lillah. Acaba niye Allah'a secde etmiyorlar diyor. Bunun sebebi nedir? Anlamıyorum diyor yani. İnsan nasıl Allah'a secde etmez? Elleri yok ediyor, O ki yerden habbeyi çıkaran, bütün mahsulatı, mahbubatı yerden her yer çıkıyorsa çıkaran Allah'tır. Allah göklerde ve yerde olanı bilendir, gizlediklerinizi, açığa vurduklarınızı bilendir. Allahu la ilahe illa Rabbul Arşil Azim. O Allah ki kendisinden başka ilah olmayandır. İlah bir tek O'dur. O azim olan arşın sahibidir. Rabbidir. Bütün bunları kuş söyledi. Demek ki kuşlara bakarken öyle e, güvercin şey yapalım takla atsın demek de olmuyor. Besleyelim kuş Allah desin. Kade, Süleyman bu sefer cevap verdi. Süleyman kuşa cevap verdi. Şimdi kadar söylediklerimizin hepsini kuş söyledi. Demek ki kuşlara bakarken farklı bir gözle bakmamız gerekir. Allah başka bir ayet-i kerimede ne Yer Yeryüzünde yürüyen canlılar, gökyüzünde uçan kuşlar, her biri sizin gibi bir cemaattır. Ama bize yanlış öğretenler, Hayvanlar akılsızdır dedi. Hayvanlarda akıl yok dedi. Hayvanlarda irade yok dedi. Hayvan. Ortaki hayvan, hayvan demek canlı varlık demek. Ama hepsi de insanın hizmetindedir. Hepsi de bu dünyanın o düzeninde bir vazifesi, bir işi vardır. Bir yeri vardır hepsinin. Eğer hayvanlara bakarken onlara hakaret gözüyle baktıysak, onları küçümseydik bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amen. Oysa ki onlar Rabbini bilen, küfrü bilen, imani bilen, peygamberleri bilen, Allah'tan başka ilah olmadığını bilen, yerdeki her şeyin Allah'ın ihsani, ikrami olduğunu bilen, göklerde ve yerde her ne varsa hepsinin Allah'ın bildiğini bilen, Gizlediklerimizi de, açığa vurduklarımızı da Allah'ın bildiğini bilen varlıklarmış. Allah'tan başka ilah yok, ilah bir tek Allah'tır. O azim olan arşın Rabbidir diyen varlıklarmış. Onlara bu gözle bakamadığımız için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Onlardan, hepsinden özür diliyoruz. Amin. Onlara bakarken, haklarını teslim etmediğimiz için, hakaret nazarıyla nazar ettiğimiz için, onları küçümsediğimiz için, onlardan özür diliyor, Rabbimizin de af diliyor, mağfiret diliyoruz. Allah Allah. Kale, sonra Süleyman dedi ki, kuşa, bakalım sen doğru mu söylüyorsun, yoksa yalan mı söylüyorsun, şimdi bunu anlayacağız. İzheb bi kitab-i haza. Ve elki al bu kitabımı götür, al bu mektubu götür. Mektup, belki kısa bir mektup yazıyor kraliçeye, o melikeye bir mektup yazıyor, al bu mektubumu götür, oraya onun ona bırak. İse bir kitabı haza, bu kitabımı, bu mektubumu götür. Niye iki sefer söyledim, bunu? tekrar ettim böyle. Allah kitaba mektup diyor. Mektup. Allah da bu mektubu bize göndermiş. Okuyalım diye. Anlayalım diye. Allah diğer kitaplara da mektup diyor. Birkaç kere. Ama Allah Kur'an'a kitap diyor. El kitap. Yani Allah'tan mektup. Evet, bu mektubu, bu kitabı yani bu mektubu götür mektup yazılmış gönderilmiş bu mektubu götür yanına bırak, ona bırak sonra yanlarından çekip, bak onlar ne karar verecek fikirleri neymiş, düşünceleri neymiş bu mektuba nasıl karşılık verecekler bir bak dedi bir de kuş ne yapacakmış orada? Orada kenara çekilecek. Onların ne konuştuğuna bakacak. Sonra gelip Hazreti Süleyman'a söyleyecek. Evet, tabii. Onlar mektubu alınca, bu mektup Süleyman'dadır. Belkıs dedi ki, Kale, ya eyyühe mele. Ey ileri gelenler! İnni ile ye kitabın Kerim bana Kerim bir kitap geldi Kerim bir mektup geldi in <gülüyor> Süleyman Süleyman'dan geldi ve innehu Bismillahir Rahman Rahim o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ismiyle başlarım diye mektup göndermiş Allah bunu anlatmaya devam ediyor. Tabi bu haberi geri getiren kim? Gene kuş. Söyledim. Bunu neden böyle okuma gereği duydum? Bu bir imam meselesi. Çünkü varlığa bakarken doğru bakmamız, doğru Allah'a göre anlamamız gerekiyor da ondan. Yani herhangi bir Varlık gibi değil. Hatta taşa bakarken de aynı şey geçerlidir. Yoksa karşımızdakine zulüm olur. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. İnsanın kalbi katılaştı. Taş gibi hatta taştan daha katli. Öyle taşlar var ki yarılır, içinden su fışkırır. Öylesi var ki yarılır. içinden ırmaklar akar. Yarılır. Niye yarılıyor? O yarılmaya müsaade etmezse su onu yaramaz. Eğer suyun akması gerekiyorsa taş kendi kendini yarar dedi. Taşlardan öylesi var ki Allah'ın haşyetinden yukarıdan aşağı yuvarlanır. Ben böyle yukarıda durmamalıyım benim edepli olmam gerekir, benim tevazuli olmam gerekir deyip yukarıdan aşağı yuvarlandır. Rabbinin haşyetinde taş. Bir taşa bakarken bunu unutmamamız gerekir. Bunun için ne buyurdu Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Uhud bir dağdır ama o bizi sever, biz de onu severiz. Evet, doğrudur. Bir dağdır. Taş bir taştır ama onun seni sevmesi lazım. Nasıl? Sen onu seversen, sen ona doğru bakarsan bu Rabbini zikrediyor, hamd ediyor, Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Bu Allah'tan haşyet duyuyor, bu Rabbine karşı kibir demiyor, tevazu sahibidir, yukarıdan aşağı yuvarlanır, yuvarlanacak kadar Rabbinden haşyet duyuyor diye bakarsan, taş seninle konuşur, taşın tesbihini duyarsın, zikrini duyarsın. Yoksa bu taştır hiçbir işe yaramaz dediğinde o kendini sana açar mı? Kendini sana gösterir mi? Hakaret etmişsin. Senin yüzünü bile görmek istemez. Onun için. Varlığa bakarken Allah'ın koyduğu yere bakmak gerekir. Allah ona nasıl bir isim vermişse, nasıl tanıtmışsa Bizim de öyle bakmamız gerekir ki Allah'a göre bakmış olalım. Allah bizi her bir varlığa bakmamız gerektiği gibi bakanlardan eylesin. Allah'ın bize öğrettiği gibi anlayıp öyle muamele edenlerden eylesin. Taşa böyle cansız bir varlık olarak değil. Rabbini tesbih eden, Rabbini hamdiyle ile tesbih eden, Rabbinden haşyet duyan o haşetten dolayı kibirlenmeyip yukarıdan aşağıyı yuvarlanan, yarılı, su fışkıran bir varlık olarak görenlerden eylesin. Amin. Toprak zaten toprağı anlatmakla bitmez. Öyle bir güzelliği, öyle bir Allah ona lütufa bulunmuş toprağı. İnsanı bile ondan yaratmış. Allah buyurdu ki, size anlattığımız bu kısalar mutlaka iman edenler için rahmettir. Bu Kur'an sizin için, müminler için hidayet ve rahmettir. Elbette ki Rabbim hükmünü, aranızda hükmünü verecektir aziz ve alim olan O'dur. O zaman sen Rabbine tevekkül et. Muhakkak ki sen bir hak üzeresin. Rabbini dinleyince hak üzere olursun. Rabbine güvenirsen Rabbini dinlersin. Allah bizi kendisini dinleyenlerden eylesin. Amin. Hak üzere olanlardan eylesin. Amin. Rabbine tevekkül edenlerden eylesin. Amin. Rabbimiz aramızda hüküm verirken bizi haklı olanlardan eylesin. Aleyhimize değil, lehimizde hüküm verdiği kullarından eylesin. Amin. Sonra buyurdu ki, sen ölülere işittiremezsin. Sen sağırlara yaptığın daveti işittiremezsin. Onlar arkasını dönüp kaçarlar. Ya da arkasını dönüp kaçtıklarında onlara işittiremezsin. Sahır arkasını dönüp gitmişse, bağırsan da seni ne duyar ne de görür. Arkasını dönmüşse asla ona işittiremezsin dedi. Sen delalet içinde olanları, o kör olan ama olanları hidayete elde edecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman eden kimseye işittirebilirsin. Ancak ayetlerimi iman edenler dinler. Ciddiye alır. İşte ayetimi dinleyenler, o müminler, işte onlar Müslümanlardır. فَهُمْ Müslimun, İşte Müslüman olan, Allah'a teslim olan Müslümanlar onlardır. Sonra Allah kıyamet günü, onlar Allah'ın huzuruna sevk olunurlar. O ayetlerimizi yalanlayan kimseleri bölük bölük huzurumuzda toplarız. Sonra onlara Allah buyurur ki: Siz benim ayetlerimi ve onunla ilgili olan ilmi kavramadığınız halde yalanladınız mı? Eğer bu yalanlamak değilse, bu neydi? Yaptığınız şey nedir? Siz ne yapmak istiyordunuz? Allah bizi ayetlerini yalanlayanlardan eylemesin. Ayetleri anlamadan, kavramadan öyle ciddiye alıp almayıp kaçanlardan eylemesin. Kör ve sağır davranmış olanlardan eylemesin. O gün yaptıkları zulüm yüzünden Söylediklerimiz, vaat ettiklerimiz onların başlarına gelmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Allah bizi orada kör olanlardan, sahır olanlardan, konuşamayanlardan eylemesin. Amen. Rabbinin ayetlerini ciddiye almadığı için Allah'ın onlarla konuşmadığı, onlara nazar etmediği kullarından eylemesin. Amin. Allah bizi huzurunda toplarken, huzuruna alırken, bir dost gibi, bir sevgili gibi huzura aldığı kullarından eylesinler. Allah bizi bize bırakmasın. Amin. Bizi dünyada mahçup eylemesin. Amin. Ahirette mahçup eylemesin. Amin. Bizi huzurunda mahcup eylemesin. Amin. Sadatallahu l-Azim. Kim o gün bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlısı vardır. O günün korkusundan emin olurlar. Kim de kötülükle gelirse, o gün onlar yüzüstü ateşe atılırlar. Yapmış olduğunuzdan başka şeyle mi cezalandırılacaksınız denir onlara. Bir de, de ki, her şey O'nundur, O'na aittir. Allah'a aittir. Ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Kur'an'ı okuyayım diye emrolundum. Artık kim hidayeti kabul ederse ancak onun kendi nefsi için, kendisi için kabul etmiştir. Kim de kabul etmeyip delalette kalırsa de ki onlara, ben sadece bir uyarıcıyım, sizi uyardım, de. Hamd, Allah'a mahsustur. O size ayetlerinizi gösterecek. Siz de onu tanıyacaksınız, anlayacaksınız. Rabbim yaptıklarınızdan gafil değildir. Allah bizi gafillerden eylemesin. Amin. Allah bizi kendisine hamd edenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi uyarıcılardan eylesin. Allah'ın ayetini okuyup davet edenlerden eylesin. Amin. Hidayeti kabul edip kabul ettirenlerden eylesin. Amin. Allah bizi Müslümanlardan eylesin. Amin. Kendisine teslim olanlardan eylesin. Amin. Her şeyin Allah'a ait olduğuna iman edenlerden eylesin. Amin. Allah hepimizin razı olsun.